Elhamdülillahi rabbil alemin Assalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Eyyul velet Dersini tabi Hızlı ibare verip geçemiyorum Bundan dolayı Biraz şerhe giriyorum Hizaha giriyorum Hizaha da girince biraz Tabi ilim oluyor Boş iş olmuyor ama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 elinde olduğu sürece vazlık yapma işini üstlenme ama mecbur olursan işte cenaze ortada kalıyor meselesi gibi farz-ı kifaye oluyor. Yani şimdi benim başımda olduğu gibi yani birçok fitneden, kargaşadan kaçmam lazım. Birçok eziyet çektim, çile çekiyorum hala da. Ama yani vaaz etmekten, sohbet yapmaktan vazgeçemiyorum. Geri duramıyorum.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 İkinci maddesinde efendim e, derdin niyetinde işte cemaatim çok olsun kalabalık toplansın işte insanlara öyle bir konuşayım ki ağlatayım sızlatayım bağırtayım Bu bu kadar etkiliyor işte millete ağlatıyor falan desinler, falan falan bunlar şirktir. gizli şirkdir tabii insanın yavur gav, olmaz ama büyük günahkar ol bunlarda derdin olmasın derdin işte ahireti düşünmek önümüzde kabir var mahşer var işte de cevap vereceğiz.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 Yani onların işlerinde yanlışlar olabilir, e, zulümler olabilir, haramlar olabilir, günahlar olabilir. Yani insanlar neticede kuldur. Peygamber değil kimse, masum değildir. O zaman e, sen onları metü ederek ortak olursun, tasvip etmiş olursun. Onun için en azından nasihat ediyorsan et ama metü sena etmemeye gayret et Buyurmuştu. Şimdi dördüncü maddeye geldik. Ve Rabbi min mâ terk etmen gereken şeylerin dördüncüsü yani vazlık yapacaksan hocalık yapacaksan din adına konuşacaksan fetva vereceksen öyle millette bir devetçi olur sana etki olur senin etkin olursa ve burada sorumluluk yükleniyorsun Buna göre ne yapmaman lazım Ela tek şeyen hiçbir şey kabul etmemen lazım neden mini Ataunaray padişahların devlet reislerinin bahşişlerinden ve he hediyelerinden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 E, kabul etme diyor. Tabi bu takva itibarıyladır, Çünkü fetva itibariyle hediye kabul etmek e, vardır. Ama ihtiyat evladır. Karışıklık ve şüphe olabilir mallarında diye. E, bundan dolayı tabi sahabe arasında da bu konuda e, tatbikat farklı olmuştur. Ebu Zer radıyallahu hazretlerine işte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 Yani devlet reisinden de gelse kabul edeler. Demek ki burada haram manasında bir şey konuşulmuyor. Ama takva ve ihtiyat bakımından e tabi sen de e, İbni Ömer değilsin. İbni Abbas hiç değilsin. Çünkü onlar e, en azından bir hediyeyi kabul etseler de hakkını yapmazlar. Gizlemezler. Bu kişi bana ileride yine hediyeyi devam ettirir diye bu konuyu kapatayım demezler. Harama göz yummazlar. Şerahsızlıklara müsaade etmezler. Şimdi onlar gibi insanlar nerede? Onun için kabul etmemek evla olur diyor. لِيَنَّتَّ مَا عَمِنُونَ Çünkü bir beklentiye girersin. Yöneticilerden beklentiye girersen. يُفْسِدُّ din, Dini bozar. Ya şimdi bu tabii beklentiyle para beklentisi olmuyor. Rütbe oluyor. Makam oluyor. Memuriyet oluyor. Bürokrasi oluyor.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 Hükümet tarafından, devlet tarafından denmesi beklenilmelidir. Ee, kuyruğa girip, sıraya girip, ille beni de kan yapın, illa beni şurada muvazzaf yapın şeklindeki yaklaşımlar, İslamiyet'te uygun şeyler değildir. Çünkü Bukhara hadis Şerif'inde de, devlet reisliği de aynı tabi de. Hadis-i Şerif'te ne buyuruluyor? Ee, yani inneke inseltea veya talepte olabilir. Mükilte ileyha.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 Birkaç yanlış yunluş fetva istediler. Veya kitabına uydur dediler. Yani tabii bunlar 40 sene evvelki şeyleri konuşuyoruz. 40-50 sene. E, hemen o sefendidir istifa etti. E çünkü neden? Ben yani Diyanet Reis'i isem sana kitaba uymayan işe sana fetva vermem. Dedi. Yani bir istifa diye bir mekanizma var. Ama işleten var mı? Yok. Bir yere gelen mahkeme kadı yamık gibi tapulmal gibi oturuyor kardeşim. Cık. Yani sen Memuriyet netinde o, o zaman işte burada anlatıyor evliya ultanı bu Riyas Ezzahet Hazretler. Buğara da devamı mezarlıklarda durmuş. Sonra şehre girmiş. Yani hep mezarlıklarda ibadetle meşgul olurmuş. Sonra Buhara yani merkeze, şehrin merkezine gelmiş. Allah yolunda sevdiği bir din kardeşim bu barçın. O çok büyük sevaptır. Allah için sevdiğin birini ziyaret etmek.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 Bendemis este işte, venim, Khalifeningurul este venim, Bendemis este venim, Khalifeningurul beni halife atadı vali, yaptı demiş este venim, Bendemis de, Allah demiş venim, tayin etti este emreden kötülükten ne este venim, este venim, este Ben de venim, este haramlara günahlara sabredemem. Ve venim, edemem. doğruyu este yani senin venim, için e, başkası yaparsa vaz edeceğiz senin adamın yaparsa este venim, este venim, este venim, este venim, este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 E, azap gelecek, e, en iyilerinizin de duası reddedilecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani memlekette bela mı gelsin diyor haramlarınızı yüzünden. Bak şimdi e ben hadi Allah tayin etti diyor. Sayın valim diyor yani ne yapacağız diyor şimdi. Böyle bir durum ya, yani bu arada tabii ki bu uh, peki 600 700 belki 800den fazla ben, işler tam burada tayin da de. benim okuduğum kitap kaç yüz senelik yani de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 E tabi haramlar var alenen, haramlardan oradan da yandan geçerken duramadı mübarek. Ama hakkı söylemek neticesinde ne yaptı efendim? Hala oldu, dünyada da kurtulursun, ahirette de kurtulursun. E, Zahitlerden biri diyor mesela Süleyman bin e, Malik bin Abdülmelik. Herhalde bilmiyorum. Yani Abbaside de olabilir, Emevi de olabilir. O dönemin adamlarını bana hatırlatıyor. Krala şarap küpleri giderken tabi oldu bazı böyle şeyler saraylarda şarap marap içmeler eski dönemlerde efendi bu olduğu da var şarap küplerini görünce devirmiş mübarek küpleri kırmış sen padişahın yani padişah derken Osmanlı padişahını kastetmiyoruz bunlar çok eski dönem yani Osmanlı da böyle Şarap, marap, küple müplen, saraya girme Falan böyle şeyler olamaz Siz bakmayın o şarapçıların Şarapçı tarihçiler var şarapçı Onlar ikide bir padişahları da bu işe Çekmek için e, Fatih Sultan bile içerdi diyorlar Murat Bardakçı'nın programında bu Böyle çok hurafeler konuşuldu yani Fatih Sultan'ın şarap içmesi Ne mümkün Ne güzel komutan diye hadis var hakkında ya. Şarap içene Resulullah böyle der yani. Allah Resulü mü tekzip ediyorsunuz ya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 Şeyhul İslam adam, adamı küpü kafasında kırar ya. Şeyhul İslam. Padişahlar Şeyhul İslam'a bağlı ya. Çin çıkaramaz ya. Fetva meşrikatı var ya. Sen ne son Akıl mantık dışı yani. Osmanlı'daki disiplin, devlet disiplini, dünyada kuruldu kimse kimsede yok. Saniye santim şaşmaz yani Her şey disiplin altında yani. Şahidi var, şuhudu var. Sen öyle iş olur mu yani?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 Kaçmıyorsun yani kaçamadınsa mutlaka öldürülmüş o katır. Çünkü sende silahın yok bir şeyin yok onu durdurmalı bir seni böyle. Boş vaziyede katırın önüne atarlamış. Vezir demiş ki bu zahit demiş neydi demiş ya. Kasra gelen demiş küpleri müpleri şey diyor müdahale ediyor ya. Bunu demiş atalım şu katırın önüne de görsün. Ondan sonra atmışlar. Bir gecede bırakmışlar. Ondan sonra sabah bakmışlar. Katır onun önünde böyle diz çökmüş ona böyle.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 Sonunda hapse atarlar bunları da göze alarak giderlerdi. Bu adamın beklentisi olabilir mi? Nerede şimdi göle hoca? Nerede? Beklentisi olmasa bile korkusu var. Atarlarsa ben içeri ben ne yapar? Hocu doğruyu söyleyemezler. Efetönün efendim e, e, 2008, 2009, 2010 en güçlü olduğu dönemler.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 Ya da kardeşim lütfen e, avret yerlerinizi örtmeye dikkat eder misiniz? Diyebilmen lazım. Diyebiliyor musun? Diyemiyorsan hamağa girmeyeceksin. Evindeki banyoya gireceksin. Ama efendi bu. Takar mı ya? Kralını takmaz. Ne mahkemeler ne abisler, Ömrü abislerde geçti. Ya bu ne demiş şöyle? Karşısında bir adam yıkanıyor. Demiş bu ne dizinden yukarı çekti peştim Şuna demiş söyleyin. Avrettin Ör'sün falan. Efendim sen ne yapıyorsunuz ya? Ne oldu demiş. Bilmem ne paşa demişler. Osmanlı paşası. Ya ne paşasını demiş ya? ağzını paşasını demiş. Demiş hey hacı. <gülüyor> Avrettin Ört, avretini demiş. Haram haram diye bir şey var demiş.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 Da, ya, Yani. o bir zat ne adını musirdat, kitabına yazdım da aici, totul a fost aici, totul a fost aici, totul a fost aici, totul a fost aici, totul a onu aici, totul şey fost attı o evli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 Bütün sabaha kadar çok rahatsız oldum. Dedi. Allah Allah. Tedler bu evliyadan bu lafı beklemiyorlar. Dediler efendileri niye yaşıyor musun? Yahu dedi, fıkıhçıların ihtilafı var dedi. Bu aslanlar yırtıcı canavarların salyaları necaset midir, temiz midir? Şimdi geliyorlar dedi ki de bir beni öpüyorlar, beni yalıyorlar dedi. Yani şimdi dedi nereme sürtünün ne oldu? Ben dedi burada abdest imkanım yok, elbise değişme imkanım yok. E, namazlar kılıyorum, gece namazı kılayım, sabah namazı kılacağım.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 Laflar ve içerikler manasız. Hiçbir şeye kültürel bir şeye dayanmıyor. Zaten kültürel müthiş bir şey söylesen de dinleyen yok. Yani şarkıda söylesen kimse dinlemez. Çünkü Farsça geçerse, Osmanlıca geçerse, bilmem ne eski makam bize onları açmıyor Onlara arabesk, arabesk, darabesk. Ondan sonra vurdu, devirdi, kırdı, bilmem hip hop, mi pop, pop şeyler bir şeyler. Çok kültürlüler ya. 50 milyon bunu izliyor Tıklanıyor izleniyor 50 milyon Sen burada Adamı cehennemden kurtaracak bir şey anlatsan Desen ki Seyyidül istifar, Akşam okusan sabaha kadar ölürsen Cennetlik olduğuna Resulullah yemin ediyor Sabah okusan akşama kadar ölürsen Kesin cennetliksin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin etmiş Buhari hadisinde de var Buhari dedi desen 1 milyon bile tıklanmaz Çıkırır ne? ne bu ya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 Peki bu Bukhari hadis Tamam. Kaç tıklanırım ben bunu söyledim? 25 senede demlete nasıl vasiyet ettiğim doğa kitabında ilk yazdığım şey. Kaç tıklanabilir? Ne milyonu ya? Birkaç yüz milyon ilgilen şey etmez. Ilgilenme. Ha tıklanmak mıyım değil. Neymiş bakalım diye tıklar. Diyelim 3-5 milyon tıklandım. Kaç kişi amel eder? Kaç kişi telefonla indirir? Kaç kişi resmini çeker?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 kumar olmadıktan sonra diye bir şey yok. Hadislerde tavlayı kumarla alakalı söylemiyor. Zar olanların hepsi. Vel ezlâ müritsün. Zarlar pisliktir diyor. Kur'an ayet. Min şeytan. Şeytan işidir diyor. Fecreni bu. Bunlardan sakının buyuruyor. La cüflün olaki Yoksa bedi kurtulamayacaksınız. Ayet ya. Anlatamıyorsun. Din edemiyorsun. Onun için.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 Ve senin dünyadan nasibin, bilgin, kültürün eriştiğin nokta nereye geldin? Eriştiğin nokta hiç ahirete geçmemiş. Meblege ilmin Efendim Zalike mebleguhu minel ilm diyor Kur'an. İşte onlar dünyacıdırlar diyor. Ayet bu. Fe'eriz ve emmen tevella zikrina. Habibim bizim zikrimizden, Kur'an'ımızdan, bazımızdan, nasihatımızdan Bizi hatırlamaktan, Sübhanallah ve La ilahe illallah, La hüle şeriflerden, Bizi zikretmekten, Yüz çevirenden, Yüz çevir. Ayet ya. Ve le müridillel hayat et diyor. Adamın derdi maksadı ancak alçak ve dünya hayatının. Oyunları, oyuncakları, eğlenceleri. Varsa dünya yoksa dünya. Böyle adamların tarafına bakma Habibim diyor. Zengin de olsalar, ağa paşa da olsalar. ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ el ilm, Onların ilim diye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 ama işte doğruyu söyleyebileceksek vaz yapacağız. Yanlarına da gidip görüşebiliriz. Ama yani yalakalık yapacaksak Allah muhafaza. Ahireti nifsat edersin evladım diyor. Ben hocayım hacim diye Vaz nasihat kalkma diyor. <gülüyor> yani ben sana nasihat ediyorum diyor. Cehennemde cehennem köpekleri parçalar diyor hadis şerifte. Cehennem köpekleri parçalar diyor. Hocalara söylüyor bunu şeyler çoğu din adına konuşanlar denir hiç suya sabuna bulaşmadan iş yaparlar ve kalbim zararı bunun en ufak zararı ne olur diyor yani gideyim görüşeyim nasihat edeyim beyah işte hediyesini alayım ne var ne yok en nekese nizakabil de kabul edersen hatta yağm hediyelerini bahsiştene ve tefate faydalanırsan min dünya dünyalarından menfaatlerisen ehbep dev onları seversin diyor tabi burada kimlerden bahsediliyor?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 Mübareklerin adaletleri, takvaları, hidayetleri, ilimleri, irfanları, zikirleri. Daha en yakında Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin evliya Allah'tan olduğu keramet sahibi bir veli ya padişah. O zaman alimleri sapıtmış. Padişah evliya yani. Sultanahmet dönemi alimler sapıtmış ya. Namaz kılmıyorlar. 600 alimdik diyor Ali Aydın Efendi Hazretleri. Meşihatta şimdiki diyanet demektir. Osmanlı'daki meşihat. 600 alimlik 6 kişi namaz kılardı diyor. Öbürleri de şu anda öyle bir müftü falan yok ha. Şu anda öyle müftü, reis, diyanet reis falan çıkmaz. Osmanlı meşihatındaki alim seviye çok yüksek. Osmanlı meşihatında yani. 600 alimdik diyor. 6 kisi namaz. Fatih Camii'nin direklerinin her bir direğinin önünde bir alim. Ders okuturduğu fethet vardı. Namaz yaklaştığımı hepsi çıkarlardı diyor. Onun için zaten bazen yöneticiler...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 elin öpmek sünnettir diyor. Yani hadis-i el ihtiyar kitabında Hanefi fıkhında geçiyor. Ondan sonra hadis-i şerifte yine ya, Sultanül Adil, yedi kişi mahşer günü, güneş tavan boyu yaklaşınca Allah'ın gölgesinde gölgeleyecek. Bu yediden birisi de El-İmamül Adil adaletli, kendisi için istediğin, başka için de da isteyen, kimseye zulmetmeyen, haksızlıktan istinab eden, adaletli devlet reisleri, o gölgeye girenlerin ilkidir. Mesela duası kabul ondan zatları sayıyor,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 Haramdan sakınıyorlar diye bir durum şu anda umuma hitaben toplum adına konuşulacak durumda değiliz. Maalesef. Maalesef. En büyük haram cemaatsız namaz kılmak zaten. Namaz kılanların bile yaptığı en büyük harama cemaata gitmiyor. Camiler bomboş yani. Daha ne konuşalım? Daha ne konuşalım yani? Namaz kılanlar da cemaatla kılmıyor. Daha bunun neresini konuşalım yani? Nereden kurtulacağız yani? Bir yerden kurtulamazsın.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 Nazar. Efendisi'ne iki tane zengin, ortak, ihvan oldular. Senelerce efendisi'ne yalvardılar. Ne olur şu talebelere yardım edelim. Zekat veriyorlar, kabul etmiyordu. Sadakaları kabul etmiyor. Öbür FETÖ, o zaman da FETÖ var. İzmir, Bornova da o zaman FETÖ. Hepsi adamların peşinde gözüyor. Sabaha kadar yalvardılar. Ne olur bize para verin, para himmet tarasın. Bunlar da efendisi'ne yalvarıyorlar. Ya sen bu kadar talebeniz var fakir. iki kuruş kabul buyurun. Cık. Niye?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 O zaman avretlerine bakmak aramış deniyor en azından. Ortamı da sen sağlamış oluyorsun. Yani bakmak da avret avretlerine. Şu kadın avreti bütün beden olduğuna göre onu konuşuyoruz. E ne yapıyor? E yani o ortamı da sağlayana kadar. Ya işte biz kadınlara acıyoruz işçimiz. Dedi ki bak kadınları acıyorsanız ben size bir formül öğreteyim. Nasıl? Şimdi bu kadınlar işten çıkacak ya bunların maaşını kocalarına vereceksiniz.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 İstediği gibi yaşıyorsun zaten memlekette özgürlük var. Ben sana karışmıyorum ki. Ama ben doğruyu da demeyeceksem ne konuşuyorum ki? Onun için adamın dünyalından menfaat Bir iş adamıdım. sana işte zekat veriyor, sadaka veriyor. Talebene, kursuna bir yardım yapıyor falan filan. Sen de buna gidiyorsun. Oh, efendim başı açık, bacağı açık. Sekreterler geliyor, şu gidiyor, bu gidiyor. Sen buna der misin? Ya bu caiz değil.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 Zulüm. Onun için feyüşeyin hangi şey yekünü olabilir? Daha zararlı minhaza. Bu, bu vaziyete düşmekten. Lid dini, din için ve akıbeti neticen için. Sonunun hayırlı gelmesine bundan daha büyük zararlı bir şey olabilir mi? Niye? İşte karışıp görüşmek. Menfaatlenmeyi getiriyor. Menfaatlenmek. Efendim zalimin efendim e, veyahut işte e, haram işleyenlerin, günah işleyenlerin insanlara zulmedenlerin E, kalıcı olmasını iradesini sevgisini getiriyor. Ve bu hususta efendim dua etme yok. İçinden bile istersen ki bu bu zulüm devam etsin. Çünkü neden? Buradan ben nemalanıyorum. Bu dinini de ifsat eder. Akıbetini de bozar. Adamı Allah muhafaza imansız olarak e, ölmesine sebep olur. Ve yake. Sakın yake. Sakın sakın sakın. Bak neler söylüyor. Neden sakın En yehtiake seni aldatmasından istihva şey şeyatîn şeytanlar sana vesvese verirler, süsleme yaparlar. Bu, bu şeytanların yaldızlamaları seni aldatmasın. Evkavlu bazı ninnase Ya da bazı insanların e, sözleri leke sana Ne diye? Bi'enne leftale en faziletlisi vel evlâ en uygunu En tehhuze alasın ettiğini ara Altın paraları ve dirheme gümüş paraları minhum idarecilerden Ya hocaefendi sen niye uzak duruyorsun yönetimden? Diyor şimdi. Şeytanlar da vesvese veriyor diyor. Bir de insanlar da gelir böyle konuşur diyor. Mahmur gazalita. Dokuz sene evvel nasıl her şey? Çünkü derler ki sana diyor. Ya şimdi bunlar sen en iyisi parayı pulu bunlardan al. Veriyorlarsa al kardeşim al. Ne olacak o zaman? Ve <gülüyor> tüferrike sen dağıtasın ha bu paraları beynel fukarayı vermez sakin. Fakir var, miskin var, tekkiye bu gelen gariban var, zavallı var, cemaat var, kurs var, medrese var, talep var. Falan falan falan. Ne olacak?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 Eğer dostların sana Kur'an ve sünneti önermiyorlarsa. Ne buyuruyor alimlerimiz? El acul akil evlami's sadık galbi cahil. Akıllı dost atasözümüz. Efendim, akıllı düşman cahil ve gabi seni cehenneme sürükleyen dosttan evladır. Faz kere bakıyorsun, düşmanın seni hizaya getiriyor. Sana düşmanlık yapıyor, sen de tövbe ediyorsun. Senin sana düşmanlığın neticesinde sen hizaya geliyorsun. Haddini biliyorsun.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 Mentevaza alganie NIE LIHİ NIE AUZEYE BESULHUZEATİ Eger zengine, hürmetli davranıyor bir hoca efendi. Niye hürmetli davranıyorsun? Senden daha mı takva? O zaman takvası için davran. Senden daha mı alim? Ilmi için davran. Nerede öyle takva sahibi? Çok zengin olacak. Peki, niçin buna çok hürmet ediyorsun, eğiliyorsun hoca efendi? MEN TEVAZĂALGĂ NIE LIHİ NIE AUZEYE BESULHUZEATİ İmam-ı Rabbani mektubatii da aldı Adi şerif, Zengine, zenginliğinden dolayı hürmet ederse dininin 3'te 2'si gider. Zaten 3'te 3'ünün 2'si yani 3'te 2'si gitti mi ne kaldı sana? E durum bu. Onların diyor mallarını yemek helallığını bilsem bile şüpheye sokar sokarlar zikir kapılarını kapatır. Kalp kasveti kapılarını açar. Allah Allah. İbadetin lezzeti gider diyor. İbadetinden tat alamayacak hale gelir. Ya bize zaten hiç tat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 Ben bu kadar kitap okudum. Hayat mektebini de bitirdim çünkü. Üç kere hapishaneye girdiğimek göre hayat mektebini de bitirdim. Efendim, daha ne olacak? Sizin askerliğinizden fazla hapis yattım. O zaman benim anladığım bu ki işte fakirullah, garibullah, <gülüyor> Allah'ın garibi, Allah'ın fakiri, Allah'ın dervişi böyle devam edip gideceğiz. Çok böyle bizim yağlı şeyli sofralar bizi açmaz. Bizi açmaz.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 Kerameti inkarda sıkıntı çıkar. Ama tasavvuf böyle kurumsal müesseseleşme falan falan kabul etmiyor. El-i çıkmaz. Çok istifadesi az olur. Mahrumiyet yaşayabilir manen ama şey değil yani. El-i çıkmaz. çıkmaz. Bazı Müslümanlar Allah her yerdedir diyor. Bazıları da Allah göktedir, arşın üzerindedir diyor. Doğrusu hangisidir demiş. Şu, şu an soran. Ee, cevap bu konu asırlardan beri tartışılıyor. Hoppala.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 Bu kadar senelik bir dinde bu kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Gök bir dini getirmiş. Sonra bu kadar yüz bin tabi. Sonra bu kadar müctehid, tabiun, teba'i tabi tabi'in falan falan falan. 1400 küsur senedir. Milyarlarca ulema evliya. Allah mekandan münezzehtir. Leyse ke hiçbir şey Allah'a benzemez. Gök yokken Allah neredeydi? Arş yokken Allah neredeydi?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 İstiva sıfatı vardır. Er Rahman arşa istiva etti. Bu ayettir. Bu istiva sıfatıdır. Ama aynı kelimeyi kullanmak zorundasın. İstiva kelimesini kullansın. Tercüme caiz değil. Allah oturdu denebilir mi arşa? Haşa ve kelle. i̇bn Teymiye kafası. Benim indiğim gibi iner diyorum minberden. Allah kendi inişine benzetti. Allah da diyor ki Kur'an'da benim mislim hiçbir şey yok. Nasıl olacak benim gibi iniyor? Nasıl olacak oturuyor? Oturmak bize mahsus.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 Peygamberimize de yanında yer ayırmış, gelsen de otur demiş. Aynen böyle yani. Rıvâtlar da oldumuşlar uydurma hurafe ya. E şimdi bunu nasıl mana vereceksin? O, o o istivaya oturdu desen ne olur aşağı? Ve bu inkâr etmiş olursun. E i̇stiva müteşabbattandır. Müteşabbata Allah sana diyor mu ma yalem Tam manasını ancak ben bilirim. Biz inandık diyeceksiniz. Hepsi Rabbimizden diyeceksiniz. Manayı karıştırmayacaksınız. Kur'an'da sana müteşabihat olur söylüyor. İsteva müteşabih değilse o zaman Kur'an'da müteşabih kalmadı. E ayet sana söylüyor. Ondan sonra ne diyor? Tüm gökte olandan emin mi oldunuz? Tebareke. E gökte olandan emin mi oldunuz? E bu ayetler ne diyor şimdi ağabeyler? İşte işte diyor ki tebareke de işte gökte olandan emin ol. Ya azabı gökte. Taş yağdırıyor kafana işte, yıldırım yağdırıyor kafana. Azabı gökte demektir de anlamıyor musun? O ayeti okuyor. Ben de ona bir rahat Ve vallahi okuyorum. Göklerde de Allah'tır, yerlerde de Allah'tır. Gökte olan, yerde de olan diyor o zaman. Bu ne demektir? Her yerin yönetimi ondadır. Gökyer onu alır mı ya? Haşa. E bunu anlamayacak ne var? Çok okumak icap etmiyor. Benim koca karım nenem biliyordu.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 Ya Rabbi ve fi sema riscul, riscul, riscul, riscul, riscul, riscul, riscul, riscul, riscul, riscul, riscul, riscul, riscul, riscul, riscul, riscul, riscul, riscul, riscul, riscul, açmak değil ki. Bak, hiçbir şey bilmiyor musunuz? Ona bakarsan da, yağmur riscul, nasıl? Böyle. Nasıl olacak? Aşağıda mı? Ne alakası var? Ondan sonra, Resulullah să se Miraç gecesi Mevla'ya ne buyurdu? Hitap etti yani. Aley, e, aleyke, ileyke, hitaplar var. İşte, Efendim s a me de Mevla hitap etti. Et Ondan sonra Mevla ile görüştü, konuştu ve sen diye hitap etti. Mevla ona sen diye hitap etti. Tamam.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 Allah'tan başka demedi, sen dedi. Halbuki sen kime denir? Muhatabına denir. Eğer Allah Teala semanın fevkinde olmakla mukayyet olsaydı, o zaman balın karnında ente diye sen denir miydi? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Feinna rafi fıt'l-hüd ma Arşın üstünde benim gördüğümü o da balın karnında gördü diyor. Yani aynı tecelliyi aldı demek istiyor. Yani Mevla ile mükaleme oldu. Yusuf Aleyhisselam cemalini görmedi ama Aynı muhataplara muha, Muhatap oldu diyelim. Hitaba muhatap oldu O zaman sen nasıl dersin ki Mekanla kayıtlıdır, göktedir, üsttedir, yukarıda Veyahut bu mesele halledilemedi Nasıl dersin? Bu mesele halledilmiş işte sana anlatıyorum bütün Ve Rabbul Sana son noktayı koyuyorum Akaid-i emali de Ehli sünnetin metnidir İmam-ı Rabbul Hazretleri de devamlı ondan alır وَرَبُّ الْعَرْشِ فَوْقَ الْعَرْشِ لَاكِنْ بِلَا وَصْفِ الْتَمَكُّنِ وَاَتْتُصَالِ Arşın Rabbi arşın fevkündedir. Evet fevkündedir. Ama yerleşme yok, bitişme yok, ayrışma yok, mekan yok, mesafe yok, mesaha yok, yüz ölçümü yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> Le ise ke misli şey. Kur'an okumuyor musunuz ya Allah'a misli yok. Bu ayet muhkemdir. Müteşabihi bağlar. Arşa istiva etti. Vesair, evet.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 Ha o zaman mevla her şeyi soradan yarattığına göre onlar yokken de mevla vardı. Kaan Allah öyle mi şey? Allah var idi onunla beraber hiçbir şey yok idi hadis şerifti. Hazreti Aliye sordular şimdi durum nasıl? Elan dedi. Ezelde neydi ise şimdi de aynıdır dedi. Allah var hiçbir şey yok. Yani şun demektir: Allah teala varken hiçbir şey yoktu da sonra var ettiklerinden sonra Allah'a bir şey değişmedi ki. Yani Allah o var ettiklerinin sağında da kalmadı solunda da kalmadı üstünde de kalmadı bir şey değişmedi biz var olduk ama Allah'ın celle Allah'a celle celal ne cihet geldi ne yön geldi ne mekan geldi ne makam geldi yani. Niye gelsin Allah Teala değişmekten münezzehdir. Değişmek sonradan yaratılanların şanıdır. Hareket arş titriyor. Arş sallanıyor diyor hadis-i Mevla'ya titredi diyebilir misin aşağı? O zaman ne olacak Mevla üstünde oturuyorsa aşağı. Arş titreyince Mevla ne olacak?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 Ben size bağladım. Bağlamadım da bağlayacağım dedim. Bağlamadım. Tek kelimeyle konuşacaksınız. Allah Teala'nın ulüv sıfatı vardır. Fevkiyet sıfatı vardır. İstiva sıfatı vardır. Bak sıfatları kabul ediyoruz. Müteşabiyat. Sıfatları var. Fakat bunların manası üstlük üstlük değildir. Üstünlüktür. Kafanıza kalması için kelimeleri yaklaştırdım. Üstlük, üst. Üstlük değildir. Üstünlüktür. Anladınız? mı şimdi? Tamam. Bu kadar. ehl sünnet. Tek kelime. ehl sünnet ittifaklı burada. Fevkiyeti. Mekanetin, la mekanin. Mekan fevkiyeti değil, mekanet. Mekanet ne demek? Mekanet şeref, itibar. Ondan sonra efendim, efendim, Uluv, Allah'ın uluv sıfatı. Olmaz m Allah'ın uluv sıfatı? ve uvel yani Ali, yüce, yücelik. Onda da bir Türkçe yapalım yine, klişeler bulalım. Şöyle kafanızda kalmasa și, kafanızda și kalmă. Bak, üstluc değil, üstünlük dedim. İnşallah kafanızda kaldı şimdi. Baya bir Vehabii susturabilirsiniz bu şeyle. Ondan sonra, uluv, yücelik. E şimdi bunlar ne diyorlar buna? Efendim, e, yine yükseklik. Biz ne diyeceğiz ne diyoruz yani yükseklik değil yücelik anladın mı yükseklik değil yücelik Şimdi diyor ki ehli sünnete göre diyor iki görüş var diyor bir tanesine göre diyor yani İbn-i Tehmiye'nin görüşünü ehli sünnet görüşü olarak empoze ediyor halka Bir tanesine göre diyor Allah göktedir diyor Bak, ya bu ehli sünnete böyle bir göktedir diyen alim yok Ya millete yanlış bilgi vermeyelim. O zaman açıkça söyle bu i̇bn görüşüdür de kardeşim. Allah-u Ekber Ben zaten bir kitap hazırlıyordum da şey edemedim. Allah gökte değil kitabımın adı. Ki şu anda Vahabilerin iman şartı ne? Allah gökte olduğuna inanmak. Eğer inanmazsan kesiyor seni. Mesela esir yakalıyor işte IŞİD. Daesh yani şu anda esirler falan alıyor. Eli sünneti.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 fi kulli kalplerinde haktan batıla kayma olanlar fettebi'un <gülüyor> mi. Müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Kur'an'da ayet kalmamış. Bir alel arşiste okuyor. Bir defa kebadi okuyor. İki tane ayet okuyor. Var orada 6666 ayet. E peki sen bu ayetler müteşabih. Mevla buyurmuyor mu ki kalbinde eğrilik olan müteşabiğe uyar. Ben orada muhkem ayetler indirdim. Manası açık. E manası açık da ne diyor? Misli yok.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 Ha böyle fetva verenlere fetva sormayın. Fetva hattına girmeyin sakın. Helak konusunuz ilminiz bir şeyiniz yok ya. Efendim aynen bütün kitaplarını gördüm. Diyorlar ki Uludağ tepesinde secde yapan Allah'a daha yakın. Niye? 2000 metre yüksekte diyor. Çüş. Vahabilere çüş. Yuh. O zaman Mars'a çıkan daha yakın. Peki sana bir adet-i şerif okuyayım. Sana. Şimdi basit, basit. Namazda kıyam var. Göğe kıyam bir iki metre daha yakın. Ben mesela 1.65'im. 1.65 daha yakın olmuyor muyum? Ayakta. de bu 1.65 gidiyor zaten. <gülüyor> Yerle eşit seviyedeyim. Şimdi bunlara sorarsan ben ayakta Allah'a daha yakınım. Haşa. Haşa. şükür eden hep 65 fark var.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 Ya Allah aşağıda benim indiğim gibi iner diyor zaten. Ve göktedir diyor. Mücessimedendir. Ben şimdi size ne diyorum. Bir hoca eğer ha, tarikatı inkar ediyor, rabıtayı kabul etmiyor, reddediyor falan filan. Ha bunlar adamı el çıkartmaz. Bak söylüyorum. El-Uslett'ten çıkartmaz. Ha geçen yine bir kabak gibi bir şey yaptı. Ben dedi Rasulullah mezhebindeyim dedim. Ya Resulullah mezebim mi olur? Resulullah din sahibi, vahid sahibi.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 E şimdi Şafii'de kan Hani bozar, Hanefi'de bozar, Şafii'de bozmaz meselesi. E burda bilinden birinden biri Allah indinde hüküm odur. Ama sen orada Allah dindeki hükmü bilmediğimizden, bir imama tabi olduğumuzdan, onun da delillerine tabi olduğumuzdan Allah'la aramızda o müştehit vardır. Hata eden bir ecir alır, doğruyu bulan iki ecir alır ahiret hesabıyla. Çünkü burada bir şey yok. O da Ayet Hadis'ten ilmini zorlamış, o da. İştahat makamında olduğu için tabi.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 Ya şu anda da açık ama Hazreti Mehdi gelince <gülüyor> tamam. Hazreti Mehdiye bir şey demem. Ama Allah tarafından bildirildiği için kendisine. Öbür türlü ilimle okumakla olacak iş mi? İmam Suyuti müçtehit Şafii mezebinin içinde müçtehit olurum diye çıkmış. İçinde müçtehit yani mezhep müçtehit değil. Mezep içi müçtehitler var bir de. O zamanki alimler ona süpkiyler mi ne bir alimler ona birkaç sorular sormuşlar. İmam Suyuti vazgeçtim demiş kondan. İmam Suyuti ki 500 tane eser var.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 Ulema ittifak etmiş. Müştehit yok. Sen kalkıyorsun, İbnü i Teymiye Zufer Züfer gibi müştehittir. Ya İmam ı Züfer, İmam-ı Azam'ın talebesi ve hakiki bir müştehittir. Basra kadısıydı, İmam-ı Azam'ın sağlığında kadıydı ya. İbnü i Teymiye'nin dünyayı geçmiş. Yapmadığı kalmamış yani. Hapsedilmiş. İslam şeriat devletleri tarafından, ulema tarafından efendim zindanlarda öl, ölüme marka, ikide bir tövbe ettim diyor çıkıyor.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 Maatüridi ve eşari ittifaklıdır. Hepsini kitaplarını okudum ben. Hepsini kitaplarını okudum. Taftazani, akaidi okuduk biz medresede. Eşari'dir. Emali okuduk, ezberledik. Emali, Hanefi'nin metnidir. Hepsini okudum. Fıkı ekberinde okuduğum, şahri, tahaviyeyi de okuduğum, okumadığım yok. Akaid hususunda özellikle. Maatüridi, eşari de ittifaklıdır. Tab bunu kaynaklarıyla bir kitap çıkaracağım inşallah. Efendim, dört mezhep fıkıhta zaten itikatta ikidir.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 Çünkü neden ben Zahidül Kevseri'yi sevip de İbni nasıl severim diyor. Madem Zahidül Kevserici'yiz diyor. O ki Sünnet müceddittir yani Zahidül Kevser Hazretleri. Bunları ipliğini pazara çıkartmışlar. Yani çok o noktada şey. Abdülmetin Hoca, Abdülmetin Hoca El-i muhalif şey konuşmaz. Yani misal olur. İtikadi konulardan konuşuyorum. İtikadi. Mehmet Talil Hoca da konuşmaz. İtikadi diyorum bak. Fıkıh ayrı bir şey. İnaç meseleleri. Ha Mehdi yaşıyor mu yaşamıyor mu çıktı mı? Bunlar itikadi konu değil ki Mehdi çıktı mı çıkmadı mı? Mehdi çıkacak mı? İtikat budur. Çıkmayacak dedim mi sünnetten çıkarsa. Ta Vehbi Münebbi Hazretleri bütün kütübi i Sitte'de geçen Vehbi ibn Münebbi Hazretleri'nin kendi kitabından Et-Tican tarih buldum. Zülkan ne Setti ile ilgili tarih buldum ama aşağı yukarı bütün tarihi veriyor işte. Zülkan Setti'nin tarihini buldum şimdi. Ha ben bunu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 İskender Zülkarne esetti yaparken üstüne yazmış zaten kullanım tahliyinin. Onu bulduk şimdi. Gecenin ben burada ne diyorum sana? Mars'ı bulmaktan daha büyük buluşlar yapıyorum ben gece burada. Gecenin 3'ü 4'ü oluyor. Ana bir şey buldum diyorum çocuklarda. E, uyanıyorlar ediyorlar. Gerçekten Ubeydil Hoca uyumuyor maşallah. Tabii öyle hep bakıyor ne oluyor falan. Ya diyorum Mars'ı ondan sonra efendim ne diyorsunuz kıtaları bilmem Şimdi de yolu zaten bulduk bulduk dediler. Şimdi de diyorlarmış ki yolu hikayeymiş.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 Kıyamet ne zaman kopacak? Ence sen ne sen ölünce zaten kıyametin koptu. Ya zaten ben kendi kıyametimi düşünüyorum, muhareda. Ama ümmete de bazı şeyler bildirelim ki nesiller gelecek, torunlar, zürriyetler, cemaatten çok bu cemaatler ölmez, o ölmeden öbürünü aktarır, öbürünü aktarır. Detjal hakkında, zülkaneni hakkında, işte set hakkında, dâvetülârz hakkında baya bir bilgi yazacağım. Yani çünkü bunları bildirmezsek gelen nesillerden itikatsızlar.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 Görüşecekler aramızda olabilir. Yani siyasi nokta olur, ticari nokta olur. Efendim kendi aramızda bir anlayış, farklılığı olur. Geçen Nethalya Hoca ile yaşandı. Ama yine oturduk, konuştuk, ettik. Bir mesele değil yani. Çünkü itikadi mi sorun olmaz. İtikadi mi sorun olmaz. Yani sen e, ya, hadis uyduruyorsun, nasıl derim dedi ya.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 Allah Teala cümlemize amel etmeye muvaffak eyleye, azimlerimizi, işte, gayretlerimizi, cehletlerimizi bu ibadete karşı Rabbim artıra, kuvvetli eyleye. Rabbim dünya sevgisine, dünya temaullerine karşı isteklerimizden soğukluk bize ihsan eyleye. Amin. Bir de son 70. kitabımda Salat devriciye ve Salat-i Münciye kitabımda bir salavat size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 Kısa ama bu. Diğer günlerde en az yüz. devam demek için bir şey. İki bu şekilde okuyan kişi Allahu Teala'ya manen takarrub kazanır, yakınlaşır manen. 3 böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve elde edilir ki buna devam eden Resulullah sallallahu aleyhi ve ruhani terbiyesinde olacağı zikredilmiştir. Muhammed Hakkı Nazilli Hazretleri, Hazinetu'l-Esrar, Halâdir Efendi babamızın kaynak kitabı. Hicri 1261 senesinde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 Kud-i Sesuru Allah-u Teala ve Resulüle sallallahu ve sellem, manen yakınlaşmak için ledun ilimlerin inkişafi için bana bazı havas ve esgar öğretmesini istedim. Bana bazı hususi bir zikir, bir şey öğret. O da bana dedi ki ayet Kürsi oku. ayet Kürsi'yi ne zaman okursam peşine bu salavat oku. ayet Kürsi ile bir olursa acayip tesir artıyor. Ayet-el bana bu salavat oku. Dedi ki ben dedi Şeyh Abdurrahman Ha Haydar Abadi'den, o Mevlevi Celal-i Tine, o İbrahim Han sahipten, o Seyyid Han sahipten, o Seyyid Hasan Rasul-i Numa'dan, Katesol-i Asr-i Arif, silsilesini saydı. Yani salavatın, tek salavatın bile silsilesi var. Hangi meşayihtan geliyor yani? Dedi ki, meşayih buyurdu ki evladım, Mustafa Hindi Hazretleri, Muhammed Hakk-i Nazili söylüyor. Eğer sen ayet Kürsi ile birlikte bu salatı okumaya devam edersen, Manevi ilimleri ve sırları Bizrat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almaya başlarsın. Bu işler başka işler. Ve nihayet onun ruhani olan terbiyeyi Muhammediyesinin dahilinde olursun. Yani seni manen yetiştirir. Resulullah Efendimiz'in ruhaniyeti bir türlü hepsini kaplamış. Buyurduktan sonra ihvandan birçoğunun ismini saydı. Dedi ki bu husus mücerreptir, denemiştir. falan falan falan. İhvan bunu yaptı. Tecrübeyle ilimlere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 Sonra ben Ravza-i geçtim. Ravza-i Mütahra'da mücavirler var. Yani şimdi de var dervişlerden Medine'de yaşayan gariban aşkı aşkıyla orada kalıyorlar ölmek için. Mücavirlerden 4-5 kişiye dedim böyle böyle bir salavat öğrendim bugün özel. Onlar da bu fakirden icazet istediler diyor. Ben de kendilerine çarşamba günü öğleden sonra izni icazet verdim. Yani onlar saatlerini bile kayıtlıyorlar icazet şu dakika şeyden.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 Geçil kupen hemen önünde orada beton yok. Çadır açıyorlar yani. Şimdi belki gündüz de kalıyoruz çadırda. Eskiden geceleri şey derlerdi. Gündüz açarlardı, gece kapanırdı çadırlar. Yani havayı görürdük. Okumlukta oturuyorum diyor. Yani Osmanlı mescidinin bittiği yer yani hemen. O zat bana geldi dedi ki ben matlubuma, maksuduma nail oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le mülakat oldum.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 Sen icazetli misin? İcazetliyim. Kimden? Muhammed hakı Nazir hazretlerinin kendinden. Çünkü kitabında yazıyor ki, hat ve kalemle icazet verdim. Bu kitaptan okuyan bu hatla kalemle yazımı görerek icazet almış. Sen de diyorsun ki, Osmanlı ben de icazet alabilirim. Alırsın ama kaste okumaktan, roman okumaktan, haziletül esrar okuma vakfın var mı? Nusratül Cünit kitabından haberin var mı? Çok kültürlüsün ya. Bir şeyde haberin yok tabii ki. Anca beni beğenmiyorsun. Efendim o zaman benim Türkçe kitaptan almaya mahkumsun bu icazeti. <gülüyor> ya da git Nusratül Cünit'ten, Arapçadan al. Bana ne? Alana almazsın diyebilir miyim? Bana özel değil ki bu. Çok muazzam icazet veriyor. Aynı bereket nail olsun diyor. Verdim diyor.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 Sen de o sevgili Resul'e ulaşmak istiyorsan, husul yoluna süratle kavuşmak diliyorsan, gündüz gece daima en büyük adetil kürsüyle bu salata selam'a devam eyle. Bundan sonra gelip bu salata devam edenleri de Allahu Teala muvaffak eyleye Bak. Amin bizi de kat dışın duazına. Şu bilinmelidir ki bu salatı celilen elfazı az, yani dilde söylemesi az, manası çoktur. Saymaya kalkarsan hesabının niyeti yoktur. Salat selam, lafızlar içinde edeplere riayet bakımından mükemmel olup birçok sıla ihtiva etmektedir. Bu sallallahu 41, 100, 313, 1000 yahut daha ziyade sayılar üzere okumak isteyen ihvan dine az ya da çok okusa da devam şartıyla tarafımdan hat ve kalemle izin ve icazet verilmiştir. Ben burada tabii şu anda hepinize icazet vermedim. Çünkü ben burada kitapta şartlarım var. Eş işte adam namaz yok, abdest yok. Bu sallallahu okuyup duruyor. Buna ben nasıl icazet vereyim? Ben, ben kitaptan gördümce ben de şart koşuyorum oraya yani o şartlarla ben onu veriyorum. Çünkü sen el üstünet değilsen, namaz kılmıyorsan öyle olur mu yani iki tane dua okuyayım bir şöyle yapayım böyle yapayım olmaz. O şartlarım kısa benim, kolay da. Bir de bana dua etmenizi şart koşuyorum tabii. O da kolay ya size zaten ediyorsunuz bedava bana ya. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görmek murad edip de terbiyesinin tahtında alma arzusu ederse aşağıda yazılan salat-ı gece okuyup ondan sonra uyusun. Gece ve gündüz bu seferin salat-ı terk etmeden okumaya devam etsin. Salat-ı şerifi okumak istediği zaman diğerlerinin yerine bunu okusun. Hani normal Allah'ım salli dilinize alıştırmışsınız ya. Dilinize bunu alıştırıyorsunuz artık. Yani. salavat okunuyor ya iki devir. Sallu deniyor bir şey deniyor. Allah salli. Bunu okuyorsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içmiş herifin zikrolunduğu zaman hemen bu salat selamı okusun. Hani adı geçince okuyunca da bunu okusun ancak hangi salat-ı şerifi okursa okusun huzuru cenab-ı risalet peyide bulunmuş gibi rabıta üzere okuyup kalbini başka işlerle meşgul etmesin. İşte zornan zırp dediği yer ihlas. Atel kürsü ile beraber okunacak salat-ı şerif. Yani her Atel kürsü zaten okuyoruz ya namazlardan sonra. Peşine bir kere okuyalım bari ya. Bir de uyumadan illaki okuyoruz. Zaten Atel kürsü okuyanın uyumadan kendi evi de korunur. Yanındaki komşunun evi de korunur. Hadis-i şerif oarec n-au luat, etrafta kitare, ve ar de vrea Yani vrea vrea vrea vrea vrea Hem vrea hem vrea vrea vrea vrea vrea vrea vrea vrea vrea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 Yani biz vatana millete ne zararımız var ya? Efendim, beni ciddiye almayanlar acaba kaç kuruşluk karı var memlekette? Kendine karı yok adam o ya. Olsun. Biz bize denenlere takılmayacağız. Biz bu millete hizmete devam edeceğiz. İnşallah, Rahman. Ne var. Tabii rütbe mühim değil ama yani yetişmiş elemanlar tabii ki vatana millete tam hizmet edecek, çağlarında, gençliklerinde böyle ee,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 kurşun sıkacak, takat bırakma ya Rab. bütün Allah nefeslerini kes ya Allah Allah. ne imkanları varsa hangi petrol kaynaklarının üzerine mi oturmuşlar uyuşturucuyu mu yönlendiriyor. arkasına yardım eden yani. İngiliz ile beraber Allah'ım kim bunlara destek veriyorsa Allahım, içeride dışarıda FETÖ'nün uşaklarından da kim bunlara destek veriyor yani Kayseri'de bak orada patlayan e, şöyle, askerlerimiz şehit oldu bak şimdi göz altında şeyler var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 habible nur derecelen aileyle ya rabbel alamin. Allah'ım sen onlara da bizlere de ya rab. Mahşere kalktıkta habibinin şefaatçi eyle ya rabbi. Sırat'ta kolay geçmek, şimşek gibi geçmek nasıl beyle? Allah'ım bu şehitlerimiz ilk damla kanları ile tertemiz eyle, affe eyle, Allah'ım günah bırakma üzerlerinde, kul hakkı da bırakma, sen öde onlar tarafından hak sahiplerini memnun eyle ya rabbi. Çoluk çocuklarında da sabrı cemil cezil. Hayırlı uzun ömür salih amellerle.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 Şehitlerimizin ruhului için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah muhammedur rasulullah fi kulli lemhetim ve nefesin adede Allah, Allah, Allah. Bu kabul eylem. Ta'l-i rahmetler halde şu saatte Bu şehitlerimizin kabirlerine ihale ile ya Rabbi. Allah'ım rahmetinden onları mahrum etme ya Rabbi. Maşer-i kadar bu nuru ile kabirlerini pür nur ile ya Rabbi Amin ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ve âlihi ve sahbihi sellem. Allahümme salli ve sellem ve barik alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyil ummi. El habîbil âli'l kadre'l azîm وعلى آله وصحبه آمين سبحان ربي العلي العظيم الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على سيد المرسلين محمد واله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم انا نسالك الجنه والرضا والرضوان انك ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب من قول عمل اللهم منا نسألك من خير ما سألك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاغ ولا ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومنفرج الكرب على الاله وصحبه وسلم عدد علم الله من الخير كل Vă neagădăm că nu ești rău, dar nu ești rău. Nu ești rău, dar nu ești rău. Nu ești rău, dar nu ești rău. Nu ești Allahumma rabbana innaka jamia'an-nas yal-yawma la rayba fih, innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Allahumma fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa 'adabil akhirah. Allahum rabbana atina dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban-nar. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammadin fi kulli lamhatin wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lum lin lak. Subhan rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.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 مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ami.